Kadriye hanım üç çocuklu bir ailenin en küçüğüydü. Anne ve babasını küçük yaşta kaybedince dayısı tarafından henüz beş yaşındayken bir aileye evlatlık verilmişti. Abisi babaanneye ve ablası ise anneanneye büyütülmesi için verilmişti. Kadriye hanım evlatlık olduğunu 18 yaşına gelince öğrenmiş, kardeşlerini ise ancak evlendikten sonra bulabilmiş. Kadriye Hanım'ın eşi Tahsin Bey ise çocuk esirgeme kurumunda büyümüş, anne ve babasını hiç tanımamış bir çocukluktan gelmiştir. 11 yıllık evli olan çiftimiz evlendikleri günden beri Tahsin Bey'in yersiz şüphelerine rağmen devam etmektedir. Kadriye Hanım eşinin evden çıkarken perdeleri kapattığını, camı dahi açtırmadığını anlatıyor. Yıllardır onu aldatmakla suçladığını söylüyordu. Hatta eşi yıllar sonra kavuştuğu kardeşlerinin evliliklerini yıkmaya çalıştığını düşünüyormuş. Bu yüzden Kadriye Hanım üzerinde yıllardır baskı kuruyormuş. Kadriye Hanım eşinin her şeyden ve herkesten şüphe duymasından bıktığını söylüyordu. Evet bakalım uzmanımız paranoid kişilerle evli olmaya dair neler anlatacak? Adım adım insan başlıyor. Efendim herkese selamlar, muhabbetler diyerek ve bismillah diyerek bugüne de başlıyoruz ve ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bir terapi tadında adım adım insanla bir öyküyle başladık programımıza. Bugün efendim... Paranoid yani şüpheci kişiliklerle evli olmayı konuşacağız enine boyuna ve bize bugün uzmanımız, psikiyatri uzmanımız Mesut Kayalı hocamız eşlik edecekler. Efendim takdim etmiş olayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bu hocam? İyiyim teşekkür ederim. Bütün izleyicilere de merhaba diyorum. Selamınızı aldı izleyenler ve onlara da hemen hatırlatalım. Şunu çok seviyorum lütfen sevgili yönetmenimiz Şu hesap var ya adım adım insan instagram hesabı lütfen bugün sıkıntılarınızı sorunlarınızı evlilikte yaşanan bir şüpheyi acaba siz mi kuruntu yapıyorsunuz vesvese mi yapıyorsunuz yoksa gerçekten şüphe duymanız için kanıtlarınız mı var? İşte bunları bize yazabilirsiniz, bizlerle paylaşabilirsiniz. Efendim, öykümüzde değerlendireceğiz bugün Kadriye Hanımı ve Tahsin Bey'i. Ee, ama tabii ki paranoyit kişilik ne demek? Belki tüm izleyenlerimiz merak ediyordur. Nedir? Paranoid kişilik, şüpheci kişilik, her şüphelendiğimiz durum bizi paranoit mi yapıyor? Bunları merak ediyorlardır muhtemelen izleyenlerimiz. Ben o yüzden bir başlayayım, şöyle genel bir bilgi verelim bu kişilikle ilgili. Sonra siz kendi içinize değerlendirmenizi yapın diyorum. Adım adım insan Instagram hesabındayız. Değerlendirmelerimizden sonra da sizlerin sorularını yanıtlayacağız. Şuradaki hesaba yazmaya başlayın diyorum. Hocam, Efendim, anne, öykümüzü e, siz de dinlediniz. Şimdi evet. paranoit kişilik. Şüpheci kişilik, biz onu paranoy paranoya deriz yani zaten halk arasında da. Paranoid kişiliğin özellikleri neler diye ben sorsam, sonra dilerseniz öykümüzde yaşanan o belirtilerle de devam edebilirsiniz. Sözü size bırakıyorum, buyurun hocam. Şimdi tabii şüpheci kişilik, paranoid kişilik bir kişilik bozukluğu türü. Tabii paranoya bir başka hastalığın adı. Paranoid şizofreni de bir başka hastalığın evet. adı. Bunları birbirine çok fazla karıştırdığımız oluyor aslında. Demek ki bir paranoid durum spektrumumuz var psikiyatride. Bunun bir kısmı paranoid kişilik özellikleri, bir kısmını paranoid kişilik bozukluğu, bir kısmını sanrısal bozukluk, delizyonel bozukluk, paranoya diye adlandırdığımız bir hastalık grubu ki bunlar psikotik hastalıklar. Bir grubunu da şizofreninin bir alt tipi olan paranoid şizofreni oluşturuyor. Şimdi bunlara baktığımız zaman sanki bunlardan en hafif tablo paranoid Kişilik gibi görünüyor ama paranoid kişiliğin özellikle insan ilişkilerine, iletişime, evliliğe, iş ilişkilerine verdiği zararlar oldukça yoğun. Şimdi paranoid kişilik bazı özellikleriyle tanımlanabilir. Hı hı. Paranoid kişiler son derece ciddi şüphecidirler. Herhangi bir kanıt olmaksızın hı hı. her şeyin kendi aleyhine olduğunu, hı hı. kendisinin istismar edileceğini, hakkının yeneceğini evet. düşünmeye Hani devam eden bir kişilik sorunudur. İkinci özellikleri son derece güvensiz kişilerdir. Evet. Hiçbir kimseye güvenmek, itimat etmek buna eşleri, anneleri, babaları, çocukları, kardeşleri, iş arkadaşları, dostları, bütün yakınları dahil olabilir. Son derece güvensiz bir hayat sürdürmek zorunda kalırlar. Her şeye, herkese güvenmeyerek bakarlar. Üçüncü özellikleri son derece alıngan insanlardır paranoid kişiler. Bir espriden bile kendi aleyhlerine bir çıkarsama yapabilirler. Onlarla mizahi bir şey bile paylaşırken çok dikkatli olmak lazım. Onlar bunu nasıl algılayacak? Çünkü ciddi manada bunu bir paranoid fikre dönüştürebilirler onlar. Son derece alıngan yani benim üzerimde bana ait benimle ilgili bir oyun mu var? Her şey onunla ilgili. Çünkü. Her şey onunla ilgili gibi. Yine bir başka özellikleri çok ciddi sırcıdırlar bunlar. Kesinlikle. Sırlarını hiç paylaşmazlar. Neden? Hiç kimseye güvenmedikleri için sırlarını da paylaşamazlar. Hı hı. Yine bu kişilerin çok önemli özelliklerinden bir tanesi biraz agresiftirler. Böyle aşağılanmaya, yok sayılmaya sanki siz onu yokmuş gibi görüyorsunuz, onu küçük görüyorsunuz gibi bir durum algıladıkları zaman inanılmaz, inanılmaz bir biçimde hostilite, inanılmaz biçimde bir öfke çıkartabilirler. Yine bu insanların önemli özelliklerinden biri çok ciddi kincidirler. O kadar yapılmış ya da yapılmamış o kadar çok olayı unutmadan hayatlarına devam ederler ki, o kadar çok kinlenirler ki, intikam alabilecek, hınçlarını çıkartabilecek o kadar çok çare üretirler ki, şaşılacak bir durumdur aslında onların dünyasındaki bu durum. Yine çok önemli özelliklerinden bir tanesi, öykünüzde de söz ettiğiniz durum son derece de kıskanç insanlardır. Hı hı. Bu her şeyi kıskanmak da olabilir. Çünkü bu insanlar evli olmadıkları zaman da kıskanacak birçok şey bulurlar. Ama evli oldukları zaman da hani hem kendi iş hayatları ile ilgili kıskançlıkları söz konusu olabilir. Varamadıkları, yükselemedikleri, elde edemedikleri başarıları başkalarının yarattığını düşünürler. Ama eşleriyle ilgili kıskançlık bazen inanılmaz bir evlilik krizine dönüşebilir. Hı hı. Eşlerinin cinsel sadakatinden Hep. sürekli endişe duyan, sürekli şüphe duyan bir kişiliktir bu. Demek ki özelliklerine baktığımız zaman bunları söyleyebiliriz ama buraya şunları ifa e eklemek lazım. Hı. Kişilik bozukluğu deyince biz bir insanın empati yapabilme kabiliyetinin az olduğunu, evet. katı bir kişilik, esnek olmayan. Kendi dediğim dedik, başkalarının fikirlerine önem vermeyen bir kişilik içinde olduklarını unutmayalım. Hı hı. Ve bu yaşadıkları fikirler egosintoniktir. Yani benliklerine yabancı değildir bu fikirler. Hı hı. Bunları doğru kabul ederler. Yani bunları tartışmazlar çoğu zaman. Yani öyledir onlara göre. Hı hı. Biz buna bu kişilik bozukluklarının, Ego sintonizm özelliği diyoruz. Evet. Demek ki benliklerine yabancı bir durum da değildir. olmadığı evet. demek aslında. Bu tabii e, galiba bu e, konuşmamızın ilerleyen durumlarında, ilerleyen sorularınızda. Galiba bunlara cevap vereceğiz. Onun için ben sadece özelliklerini Özellikle. böyle sıralamış olayım. Evet. Peki hocam, e, şüpheci kişilikle evlilik dediğimizde evet. e, nasıl bir evlilik olur bu. Aslında özelliklerinden yola çıkarak söyleyeceğiz ama Kadriye Hanım çok büyük bir baskı altında. Camlar, kapılar e, kapanıyor. Kendi akrabalarından çünkü bunu ben e, yakın zamanda danışanlarımda da aldığım bir vakaydı. Eee yani yoldan birisi geçiyor eve biri su getiriyor onunla bir ilişkisi mi var evet. ve yaşı 45-50'den sonra bile biz sanki sadece bu şüpheciliği masum bir kıskançlık olarak algılıyoruz ama bunun patolojik olduğunun delilleri olan bir evet. hayatlar da var. Ee, nasıldır paranoid bir kişiyle evli olmak kadın erkek fark etmez hocam ama erkek olunca daha baskın yaşatıyor belki. Tür toplumunda özellikle ne dersiniz? Yani kadınların da paranoid olduğu ve erkeklerin de çok büyük sıkıntı duyduğu durumlar, durumlar var. var evet. ha, paranoid kişilik için şu dönebilir. Erkeklerde daha fazla hmm. olan bir rahatsızlıktır. Evet geç ergenlik başlangıçlı bir sorundur. Zaten kişilik bozukluğu tanılarını ergenlikten önce koymayız. Evet. Çünkü kişilik oluşumu devam ettiği için. Şimdi tabii güvenle evliliği yan yana getirebilmek. Güvensizlikle evliliği yan yana getirebilmek. Çünkü bir insanın evlendiği insan, yaşam boyu en fazla güvendiği insan olmalı. Evet. Bazı insanların evlenmeye ne kadar yatkın olup olmadıkları da tartışılabilir. Hmm. Yani bir insan evliliğe ne kadar uygun. Çünkü evlilik gençlerin anladığı gibi sadece sevgiden, hmm. aşktan ibaret bir kavram değil. Hmm. Aşk son derece disiplinsiz bir durum. Ve insanlara son derece hoş gelen bir durum. Çünkü aşk yüzünden... Okula gitmediğiniz olur, sınavlara girmediğiniz olur, çaktığınız olur, okulu astığınız olur, işinize gitmediğiniz olur, amirinizden fırça yediğiniz olur. Ama evlilik ise son derece disiplinli bir durumdur. Orada kurallar var. Benim aklımda evlilik ve aile ile alakalı en iyi terimi İzlandaca dilindeki aile kavramı ne biliyor musun Tuba Hanım? Onlar e, evliliğe, aileye, fiyol... Skylünt gibi bir kelime kullanıyorlar. Fi sıkılda diye bir kelime kullanıyorlar. Onların dilleri de aksan, aksanları da evet, biraz fark farklı. Birçok yükümlülük demek. Yükümlülük. Yani Fi birçok sıkılda yükümlülük. Fi bünd ise aile bağları anlamına geliyor. Aynen. Yani aileyi aslında o kadar güzel yani e, tanıtılacak öğretecek bir kelime ki bu o kadar güzel çok bir şey de deyim ki. Şimdi evlilik böyle bir şey. Şimdi evlilik ve güvensizlik. Şimdi insanlara güvenme kusuru olan bir insan evlenmeli mi? Evet. Bir insana güvenmeyeceği çok ortada. Çünkü başlıyor. Neyle başlıyor? Eşinizin yakınlarına güvenmemekle başlıyor zaten. Onların sizin aleyhinize bir takım şeyler yaptığını düşünüyorsunuz. Onların ilişkinizi beğenmediğini, istemediğini, istenmediğinizi düşünüyorsunuz. Bir takım şeyleri bilerek kasten kötü yaptığınızı hani yaptıklarını düşünüyorsunuz. Bunları görüyorsunuz ve bu erkekle evlilik yolculuğunu sürdürmeye devam ediyorsunuz ya da bu kadınla. Size güvenmiyor. Size çok fazla müdahale ediyor. Çok böyle kolay öfkelendiğini görüyorsunuz. Çok baskın bir karakter. Şimdi tabii bunları yani düşündüğümüz zaman tabii insan doğasına da şöyle bir bakalım. Güvenmek Güvenmek temel bir duygu. Güvenmeden yaşanamaz ki. Hayat güven duygusuyla başlar. Nasıl oluşur? Bir çocuk anne karnını terk ettikten sonra ihtiyaçları var, çevreyi tanımıyor. O kadar inanılmaz bir süreç başlar ki onun için. İnanılmaz bir değişimdir. Bir canlının bu kadar büyük bir değişim yaşadığı en önemli durumdur bu. Çünkü anne karnında her şey istediğiniz gibidir. Sıcaklık, değil mi? Beslenme biçiminiz, ihtiyaçlarınızı karşılama biçiminiz. Cennet gibidir orası. Ne diye oradan çıktınız şimdi? Bir sürü problem var şimdi. Hava, iklim, ihtiyaçlarınız, bir takım sıkıntılarınız oluyor. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Karşılanması gecikiyor. Tam sizin istediğiniz gibi karşılanmıyor. Sizin belki altınız kirlendi, anneniz meme veriyor. Acıktınız, anneniz altını temiz, altınızı temizliyor. Yani bir sürü sıkıntınız var. Bir de güven sorununuz da var. Ama sonra bakıyorsunuz, size yaklaşan bir şey var. Size iyi geliyor. Yaptıklarıyla, verdikleriyle, emzirme biçimiyle, temizlik yapma biçimiyle. Sonra ona güvenmeye başlıyorsunuz. Onunla bir güven bağı, güven ilişkisi oluşturuyorsunuz. Güven ilişkisi son derece temel bir ilişki. Güvenin olmadığı yerde güzel bir şey oluşturmak zaten mümkün değil. Güvenmek, bir insana güvenmek için kanıt aranmaz, aranmamalıdır. Ama güvenmemek için kanıt gerekir. Paranoid kişilikte ise güvenmek için kanıt gerekiyor. Ben sana güveneceğim ama e, bana güvenilir olduğunu ispat et. Şimdi ne yapsın şimdi buradaki Kadriye Hanım <gülüyor> evet. ya da bir başka öyküdeki Ahmet Bey? Nasıl hani güvendirsin kendine? Çünkü sürekli neredesin, ne yapıyorsun, yanında kimler var? Şu anda yanında bir takım sesler geliyor. Onlar kimin sesleri? Perdeler niye açık? Sen nereden geldin? Niye geç kaldın? Ne konuştun onunla? Ne konuştun onunla? Yani aşağı kattaki insan biraz gürültü yapıyor. Beni rahatsız etmek için yapıyor. Şimdi her şeyi kendi üstünüze aldığınız bir süreç. Yani Eşi olarak yaşadığınızda bu durumu bir kere çocuklarınızla benzer bir şey yaşıyor. Yani kız çocuğunuz, erkek çocuğunuz onlara ait güvensizlikler de var. E kendi ailenize ait güvensizlikler de var. Onlarla ilişkileriniz de bozuluyor. Sizin hayatınız son derece ciddi manada kısıtlı hale geliyor. Artık onun kaygıları, korkuları ya da kıskançlıkları sizi yönetiyor. Bu patolojiye boyun eğmek zorunda kalıyorsunuz. Başka türlü bir yol, başka türlü bir metot oluşturma şansınız olmuyor. Hı hı. Şimdi savaşma tekniği konusunda ciddi sıkıntılarınız ya da zorluklarınız var. Şimdi bir taraftan evliliğin belki güzel yanları da var. Hı. Evli olmanın güzel yanları da var. E çocuklarınız olmuş, yani bir evlilik kurumunu sürdürmek gibi de bir özellik ya da istek içindesiniz. Ama yaşadığınız ve her gün Sürekli baskı altında kaldığınız, sürekli davranışlarınızı irdeleyen, ne yaptığınızı sürekli sorgulayan, herkesten, marketten, apartman görevlisinden, komşunuzdan, şüphelenilen, iş arkadaşlarınızdan şüphelenilen bir durum var. Bu bazen isteseniz de istemeseniz de son derece ciddi, çekilmez bir hayat haline gelebilecek bir hayat. Yani o evlilik e, çekilmez oluyor ya, Mesela aslında en temelde e, güven meselesi de ne kadar çok güvenini kanıtlar sunsa da bir şeyler ispatlasa da arkası kesilmeyecek bir tip ya hocam. Evet. Yani tamam hadi. Her gün. Birçok hani değil mi her gün her dakika. Normalde evliliklerde tabii hanımlar belki eşlerini kıskandıkları zaman bir şeyler sorarlar. Orada ispatlanır, aa şöyle, ha tam der mesela. Ama o hala bir şeyler saklıyor. Evet. Bu... İçini evet. kemiren bir şey ve siz bu adamla ya da bu kadınla aynı evdesiniz. Aynı evet. yatağı paylaşıyorsunuz. Evet. Korkunç bir şey aslında. Yani güvenilmeden yaşamak zaten ben bir de şöyle düşünüyorum Tuba Hanım. Aslında güvenilmeden yaşamak diye bir dönem başladı. Hı. Şu an o dönemde miyiz? O dönemdeyiz bence. Ne mesela dönemin, Örnekler verir misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hepimiz için şimdi geçerli bir cümle. İnsanlar aslında mi? sadece eşlerine değil, arkadaşlarına, hı hı. iş arkadaşlarına, dostlarına, patronlarına, işçilerine komşularına güvenmiyorlar artık. Yani insanlar esnaflara eskisi kadar güven duymuyor. Kasabına, manavına olan hep güven Hep bir katakulli yapıyorlarmış gibi evet, mi hissediyoruz. Evet. Böyle hep böyle içimizde bir sanki aldatılacağız, hmm. sanki Tam sömürüleceğiz, hı. sanki bizim bir hakkımız yenecek, bize kötü bir şey yapılacak gibi oldu da bir duygu oldu var. Hocam? Şimdi bu tabii e, bu galiba bireyleşmeyi çok ön plana aldık biz. Yani bireysel yaşamı Başka insanlarla birlikte yaşama becerilerini geliştirmeyen bir yaşama daldık biz. Sosyal medyasıyla, televizyonuyla, bilgisayarıyla, kendi başımıza kalmakla, arkadaş edinemeyen çocuklar oldu. Şimdi çocuklar mesela, yani iyi vakit geçirmek için arkadaşsız olmaya ihtiyaçları var. Ama iyi vakit geçirmek için arkadaşlar lazım. Şimdi arkadaş canlı bir sosyal ilişki, onu tanıyorsunuz, onunla ilişki kurma becerileriniz gelişiyor. Güven duygusunun ne kadar önemli olduğunun farkındasınız. Ama bu yalnız kişilik, yalnız yaşam. Yani insanların birbirine duyduğu güvenleri azalttı. Ben çalıştığım yerde bakıyorum. Ben ilk yıllarımda 38 yıllık hekimim. Maşallah. Kırka merdiven dayamışsınız. Evet. Şimdi ilk zamanlar insanlar yani bir evlilik terapisine çocuklarıyla gelmezlerdi mesela. Şimdi bakıyorum. Ya 2 yaşındaki çocuklarını yanlarında getirmek zorundalar. Niye? Bırakacak kimse yok. Bırakacak kimse yok. Komşularına kadar bir şey Bak mi? komşularına yeterince güvenmiyorlar. Evet. Ya biz çocukluğumuzda komşularımızda o kadar çok zaman geçirirdik ki. Ya, değil mi? Yani annemizin, babamızın bir işi olduğunda biz, Ben de öyle hocam. Bize severek bakardılar. Hepimizin teyzeleri vardı. Hepimizin amcaları vardı. Hatta sütannelerimiz bile vardı. Yani komşuluk o kadar değerli. ...o kadar birbirine bağlı, o kadar birbiriyle ilgili bir kavramdı ki... ...şimdi bu hayat maalesef güvenmeden yaşamayı öğretti bize. Yani hiç kimseye hiç kimsenin yeterince güveni yok. Bir yerden yardım mı alacaksınız? Önce tanıdık bir insan arıyorsunuz. Ya yani Bir hastaneye mi gideceksiniz? Tanıdık bir insan arıyorsunuz. Yani bir İşimizi hukukla ilgili bir, bir işiniz mi, mi var? Ya yani Tanıdık bir insana ihtiyacınız var. Ya bir esnaftan bile yardım alırken... Birinin selamına ihtiyaç var. Yani bana iyi davranılsın gibi bir durum söz konusu. Bu bir güvenmeden yaşama problemimiz aynı zamanda. Yani aslında çoğumuzun böyle kişilik bozukluğu olmasa bile böyle biraz paranoid tutumlarımız, paranoid durumlarımız var gibi de bir durum söz konusu. Ama ne zaman hastalık? İşte az evvel sizin söylediğiniz gibi e artık hayat çekilmez hale geldi. Sürekli problem var. Sürekli kıskançlık var, sürekli karşı taraftan bir takım deliller, kanıtlar istiyorsunuz. Onun hayatını son derece ciddi bir şekilde bozdunuz. Sizin hayatınızda bu fikirleriniz yüzünden bozuluyor. Kariyeriniz geriliyor, işlevselliğiniz bozuluyor. Zaten paranoid durumun bir başka özelliği de şu. Kendisine yapılacak şeyin yaratacağı üzüntü dışında bana bu nasıl yapılır hı hı. var. Biraz grandiyoz tipler bunlar. Yani biraz böyle aslında yeterli olmayan benlik saygılarını o biraz örtmeye çalışan evet. tipler bunlar. Biraz yetiştirilme modeliyle de hani bu kişilik arasında bir takım bağlar da var. Bunu gizlemeye, örtmeye çalıştıkları için de yani benim başıma asla böyle bir şey gelmesin. Böyle bir şey ben yaşayamam, böyle bir şey kabul edemem. Sürekli gardlarını almış kişiler bunlar. Evet. Sürekli öküzün altında buzu ağramaktı değil mi o? Öküzün altında buzağı arayan kişiler. Sürekli pire için yorgan yakabilecek kişiler bunlar. Çok dikkatli olmayı gerektiren kişiler bunlar. Sineği hani silahla kurşunla vurmaya çalışabilir tipler bunlar. Suç işleme eğilimleri de genelde biraz daha fazla olabilir. Çünkü kendilerini sürekli tehdit altında algıladıkları için evet. bunu kendilerinin bir Hani davranışına dönüştürebilirler. Yani o bana zarar vereceğine ben, ben ona zarar vereyim Burada gibi hemen alayım. Tabii bir önlem alma çabaları olabilir. Evet. Bunlar önemliydi hocam. Sorular da birikmeye başlamış efendim. Adım adım insan Tadadam geldi gelsin. Arkadaşlar benim böyle rezil oluyorum kalıyorum. E, adım adım insan Instagram hesabına gelecek sorular var gelmiş göz attım. E, biz yayına devam ediyoruz Mesut Kayalı hocamla. Şimdi şöyle siz yaza dururken ben elbette bu işin tedavisini de ama yeni ekranların başına geçenler varsa hocam paranoid <gülüyor> kişiliği konuşuyoruz ama bir öykümüz var. Öykümüzü hatırlatacağım izleyenlerimize ardından yine sorularıma devam edeceğim. Siz hem ben öyküyü hatırlatırken bu aile için. Kadriye Hanım ne yapabilir bu saatten sonra? Hani 11 yıllık evlilik hep çekti çekti çekiyor. Nereye gidecek bu işin sonu? Belki e, bir tavsiyeleriniz olacaktır bu ailemize. Bu aileye benzer aileleri amacımız zaten bu. Efendim biz bugün Kadriye Hanım ve Tahsin Bey'in öyküsüyle geldik. Kadriye Hanım çocuklu bir ailenin en küçüğüydü. Anne ve babasını küçük yaşta kaybedince dayısı tarafından henüz 5 yaşındayken başka bir aileye evlatlık verilmiş. Abisi babaanneye ablası ise anneanneye büyütülmesi için verilmiş. Kadriye Hanım evlatlık olduğunu ise 18 yaşına gelince öğrenmiş. Kardeşlerini de ancak evlendikten sonra bulabilmiş ve Kadriye Hanım'ın eşi Tahsin Bey ise çocuk esirgeme kurumunda büyümüş, anne babasını hiç tanımamış. 11 yıllık evli olan çiftimiz evlendikleri günden beri Tahsin Bey'in yersiz ve kanıtsız şüphelerine rağmen devam etmiş. Kadriye hanım eşinin evden çıkarken perdeleri kapattığını, camı da camı dahi açtırmadığını anlatıyor. Yıllardır onu aldattığın, aldatılmakla suçlandığını söylüyor. Hatta Eşi yıllar sonra Kadriye Hanım kardeşlerine kavuştuğunda kardeşlerin yuvamızı, evliliklerimizi yıkmaya çalışıyor diye itham ediyor. Ve bu yüzden de Kadriye Hanım'ın üzerinde yıllardır baskı kuruyormuş. Kadriye Hanım eşinin her şeyden ve herkesten şüphe duymasından bıktığını söylüyor. Ve biz de Kadriye Hanım gibi... Belki şu an bir beyefendi bu aynen böyle bir problem yaşıyor. İşte onlar için Vesut Kayal hocamdan tavsiyeler alacağız, almaya da devam ediyoruz. Evet hocam, öykümüzü hatırladık. Şimdi bu süreçte e, nasıl tedavi yolu çizilecek Tahsin Bey için, Kadriye Hanım neler yapabilir? Şimdi tedavinin çok zor olduğu <gülüyor> bir durum söz konusu. Hı -hı. Neden? Şimdi burada bu tip olgularımızda yaşadığımız en büyük problem kendiliklerinden yardım alma ihtiyacı içinde olmamaları. Evet, Şimdi bu tabi. Hekimle karşılaşmayı ve hekimden yardım almayı son derece zorlaştıran bir durum. Peki zorla ya da işte bir takım belki hani onu motive edici fikirlerle işte boşanacağım, hani doktora gitmezsek gibi fikirlerle doktora götürülmek, tehdit edilerek doktora götürülmek de çoğu zaman işe yaramaz. Hı -hı. Çünkü kendi iç dünyalarını doktora kolaylıkla açabilen insanlar değil. Çünkü güven sorunu. Evet. Çok ciddi bir güven sorunu olduğu için hatta burada Kadriye Hanım bir doktor bulsa ve eşine bir randevu alsa eşi bu sefer de Kadriye Hanım'la doktorun bu şekilde bir anlaşma içinde olduklarını ah, ah, şey. ve kendi aleyhlerine dönebilecek bir sorun olacağını düşünür. Şimdi o yüzden de bu durumun tedaviye dönüştürülmesi o kadar kolay değil. Ben genellikle tabi bu olgularımızı Herhangi bir yalanla, herhangi bir şekilde başka bir yolla, hileyle tedavi altına alabilmek ya da zorla bir yere götürmek ki zaten şu anda bu mümkün değil. Hastanın kendi arzusu ve istemesi lazım. Ya da çevreye verdiği zararların kanıtlanması lazım mahkeme yoluyla bir hastaneye gidebilmek için. Ama tabii bu bir psikotik süreç olmadığı için, kişilik hani dozunda kalan bir sorun olduğu için Hani böyle çok ciddi, kırıcı, yıkıcı davranışlar da beklemiyoruz çoğu zaman. Sadece genellikle aile içinde kalan tartışmalar, hı hı. sıkıntılarla ilgili. Şimdi demek ki bir kere doktora gidiş burada o kadar kolay değil. Şimdi biz tabii bizim ülkemizde bu genellikle dış kaynaklı yayınlarda çok görmediğim bir şey ama biz benim hani genelde prensibim şu genelde tabii önce bu paranoid duruma maruz kalan insanlar bizde bir bağlantı kuruyor. Bir kere onların bizde bağlantı kurmasının güzel bir yanı var. Ne o? Bir kere nasıl davranılacaklarını öğrenmeliler. Nasıl onlar? Yani buradaki durum ne? Yani buradaki sorun ne? Hı hı. Tabii bu sorun kendileriyle ilgili değil. Hı hı. Karşıdaki insanla alakalı. Kendileri sadakatsiz davrandıkları için kendi davranışlarını değiştirirlerse karşı tarafın fikirleri değişmeyecek. Ha zaten ben diğer olgularıma da şöyle derim. Sadakatsizlik sadakatsiz olanla ilgilidir. Sadakatsizlik yaptığı insanla ilgili değildir. Yani bazen insanların özellikle kadınların öz saygılarında sadakatsizlikle karşılaştıklarında bir sıkıntı doğuyor. Buna da bu vesileyle cevap vermiş olalım. Aldatıldım demeyin, aldattı deyin diyorum evet. ben eğer böyle bir şey... Bak sen e, de aynı şeyi düşünüyormuşsun. Evet bunun bunu daha önce videosunu evet. bile çekmiştim hocam evet, çok bu, doğru. Evet bu tecrübe ederek hani bulduğumuz hmm. şey. Ben nasıl davranıyorum a gelince hmm. böyle bir bağlantı kurulduğunda ben hani o bireyle bir terapi ilişkisi kurduğumda eşinizi de buna katabilir miyiz'e geçiyorum. Hmm. Yani olayı bir evlilik terapisi üzerinden sürdürme eğilimim var. Fakat burada çok dikkatli olmak lazım. Çok güven verici olmak lazım. Çok ikna edici olmak lazım. Çünkü dünyasına girilmesin diye orayı zırhlarla örmüş bir yapıdan söz ediyoruz. Bizim uğraşmamızın en zor olduğu alandan bahsediyoruz. Güven güvensizlik ve herkese karşı. Şimdi o şey diye düşünüyor. Şimdi ben doktora gideceğim. Benle ilgili bir takım kanıtlar toplayacaklar. Ondan sonra da mahkemede eşim bunları delil olarak kullanacak. Çocuklarımı bana vermeyecekler. Tabii o çok çok öndeki. Şimdi ona dön Bak oraya doğru hemen dönüşüyor birden bilgi. Saniyelik bu senaryonun. Evet şimdi. hemen o bilgi o senaryo oluşuyor. O yüzden de burada hekimin tüm hekim yeteneklerini kullanarak. Burada dürüstlük çok önemli. Burada tarafsızlık çok önemli. Burada karşıdaki insanın düşünceleriyle de düşünceleriyle de tartışmak, düşüncelerini böyle yersiz düşüncelermiş gibi anlamak ve ona öyle izah etmek son derece hele başlangıçta Son derece kötü tutumlar. Yani hafif almak, yersizlik. kadar sizdenin. timing önemli ki. Evet. Ne zaman bunu yapacaksınız? Tabii ki Olgun'un söylediklerini böyle kabul ediyor durumda olmayacaksınız. Tabii. Ama dinliyor ve anlama evet. çabası. Evet. Mesele bu değil mi hocam? E tabii. Dinleyecek, anlamaya çalışacak ve değiştirmeye çalışacaksınız. Hı hı. Şimdi tabii hekimlikte iş zor. Çünkü hekime gelmesi zor. Evet hekimin tabii bu tip durumlarda öyle çok kolay kullanabileceği ilaçlar da yok. Hı hı. Öyle ilaçlarla değiştirebileceğiniz bir durum değil. Ama bazı davranışlara, bazı sıkıntılarına, bazı ilaçlarla müdahale edilebilir zaman zaman. Hı hı. Bazen antidepresanları, bazen küçük doz antipsikotikleri davranış değişiklikleri için kullanabiliriz. Bazen paranoid durum aslında gizli bir depresyonla, maskeli bir depresyonla da birliktedir. Yani ilaç kullanmak bazı paranoid durumlar için Gelin. oldukça... İyi sonuçlar, hatta işbirliğini yaratabilecek sonuçlar da üretebiliriz. Ama onun dışında analitik yorumlu terapilerden kaçarız. Çünkü onun şüphe kuyusunu böyle karıştırmak son derece ciddi sıkıntılar yaratabilir. Sırları onun çünkü. Evet. Zaten sır paylaşmayı sevmiyor. Evet. Her sırın paylaşıldığında ki insanların hayatında ne sırlar var aslında? Çok doğru. Sırlar dünyası herkesin hayatı. Peki. O zaman ne yapacaksınız? Daha çok destekleyici davranıyorsunuz. Yani analitik yaklaşımları biraz erteliyorsunuz. Evet, yüzleştirici. Önce destekleyici Aynen. olmaya, sağlıklı yanı desteklemeye çalışıyorsunuz. Evet. Ve tabii ki bu hani gerçek olmayan fikirlerle eşlerinin tabii nasıl hani belki bir sorun da onlar ne yapacaklar sorusu. Çünkü bizden yardım alanların çoğu Eşlerinin zaten gelmeyeceğini biliyorlar. Hı hı. Ama ben ne yapmalıyım sorusuna yanıtlar. Yani yanıt kendimi onun şüphelerinden ve onun yan etkilerinden nasıl koruyabilirim? Evet. evet. Ne yapacaklar? bir yol var mı peki hocam? Şimdi şöyle ya enteresan ama başarılı kadınlar var. Başarılı adamlar da var. Hı hı. Ama az ne dedik? Paranoid bir insanla evlenilir mi? Paranoid bir insan evlilik ehliyetine sahip. Çünkü mesela antisosyal kişilik bozukluğu olan bir insan. Evet. Ya şoför bile olamıyor. Nasıl evleniyor peki? Ya şoför olmak daha Elgilik kolay. Evlilik için hiçbir ehliyet gerekçesi yok hocam. Yani, yani 18 yaşını geçtikten sonra onun öncesinde de ailesi. Şoför aileyiz. olmak daha kolay. Evli olmak daha zor. Ama şimdi buraya bakıyorsun. Şoför olmak daha zor. Bir ehliyet alıyorsun. Bir ruhsal muayene gerekiyor değil mi? Tabii tabii. Silah alacaksın. Mesela ciddi bir ruhsal muayene e. gerektiriyor. Şimdi evlilik Hiçbir şey yok hocam. Şimdi paranoid kişilik %2'ye yakın evlenmesinler demiyorum ama bir tedaviden sonra evlensinler. Peki bir kadın ne yapmalı ya da bir erkek? Yani evlenmeden önce paranoid kişiyi e, anlayabilir mi? Bu aslında önemli. Anlayabilir tabii. Evlenmiş de. olanları da tabii ki çözüm söyleyeceğiz ama peki e, anlayabilir bu hallerinden... Efendim? Anlayabilir. Anlayabilir güzel işte buna gireceğiz. Halihazırda evlilere de söyleyeceklerimiz var ama şu an evlilik aşamasında ve çok şüpheci, çok kıskanç bir nişanlısı var ya da görüştüğü bir kişi var. Paranoid olduğunu nasıl anlayacak? Yani burada bir kişilik problemi var. Evet. Şimdi paranoid olan insanların o paranoid fikirleri bazen o kadar gerçeğe benzer ki o kuşkunun, İçinde olmayan insanlar tarafından da kabul görebilir. Hı hı. Yani onları inandırabilir. Evet. Ya eşim benim böyle davranıyor. Eşimin böyle davranışları var. Diye inandırabilir komşularını, arkadaşlarını. Bir takım kötü huyları var, kötü davranışları var diye. Yani paranoid fikirler hezeyan niteliğinde olmadığı için burada hı hı. başka insanları da inandırabilen özellikleri olabilir. Şimdi paranoid insanların Öğrenilmesi bir kere şöyle söyleyeyim. İnsanların boş eğitimler almaktan vazgeçilmesiyle mümkün. Ne demek boş eğitim? Psikoloji, ne hocam? psikoloji hayatın en önemli eğitim alanı. Evet. Hayatta en çok işinize yarayacak eğitim alanı psikoloji. Peki biz psikoloji derslerinde çocuklara ne öğretiyoruz? Evlilik ne öğretiyor muyuz? Anne baba olmak ne demek öğretiyor muyuz? E öğretmiyoruz. Şimdi bunları öğrenmeyen insanların başarılı ilişkiler kurmasını, başarılı evlilikler yapmasını biz tesadüflere bırakıyoruz aslında. Demek ki aslında insanların bu konuda bir fikir sahibi olması lazım. Kişilik bozuklukları öyle çok zor tanınan sorunlar değil aslında. Yani bir insanın biraz geçmiş davranışlarını, daha önceki ilişkilerini, ya da anne temizlik... babasıyla olan ilişkilerini... Yani bir anne babanın yaka silttiği adamı siz eş olarak kabul ediyorsunuz. Bak bakacağınız o kadar çok şey var ki diğer sevgi ilişkilerine bakın. İş yerindeki arkadaşlık ilişkilerine bakın. Madem ki tanıma şansınız var size nasıl davranıyor? E şiddet görüyorsunuz ki paranoid durum bak görüyorsunuz bütün davranışları şiddet. E şiddet görüyorsunuz hayatınız kısıtlanıyor. Size bir takım engeller konuyor. Yersiz bir takım kuşkular var. Siz evlendikten sonra olmuyor ki bu kişilik. Var zaten. Evet. Ama sevgi ve aşk her şeyi o kadar örtüyor ki. Yani bazen böyle bir temizleyici deterjan gibi aşk. Yani hiçbir şeyi görmenize izin vermiyor. Görse de kabullenmek istemiyor. Çünkü sevgi e, ağır basıyor. Tabii. Amaç orada evlenebilmek ve kavuşabilmek. Evet. Ben ne yaşayacağım acaba bu durumla? Evlenince evet. düzelir, geçer. Evet. Şu an canı sıkkındı öyle davrandı. Evet. Zaten insanı tanımanın en kolay yolu. Canı sıkkınken nasıl davranıyor? Ben hep böyle söylerim. Canı evet. sıkıldığı zaman bir insan nasıl davranıyorsa o gerçek kimliğidir. Öyle değil mi hocam? Yani hemen, hemen söyleyeyim. Yani biraz tabii hemen hemen gene de bir opsiyon koyalım. Çünkü bunu konuşmaya başlarsak Ertesi. konumuzdan biraz hani uzaklaşacağız. Ama şimdi hadi kadınlar ne yapmalı veya erkekler ne yapmalı? Evet Kadriye Hanım 11 yıldır sabrediyor. Evet. Şimdi, Genelde hemen boşanın düzelmez bu kişilik bozuklukları tarzında yaklaşımları olanlar da var. Özellikle narsistler bir, için bu söyleniyor ama şizoid pardon paranoyit için. Evet şimdi burada Kadriye Hanım'ı bir kere kutlamak lazım. 11 yıl başarmış getirmiş diye. Neden kutlamak lazım? <gülüyor> Tabi sabırlı olmak bak. Paranoid bir insanla bile evli kalabilme becerisi var bu kadının. Evet. Ciddi bir sabra sahip. Öyle herkeste olan bir şey değil bu. Hı hı. Yani demek ki bir de şuna bakmak lazım. Mesela bir insan paranoid bir insanla evleniyor. Hı. Ya bunun da nasıl bir insan olduğuna bakmak lazım. Bir kere çok ciddi sabır gerektiren bir durum bu. Peki Kadriye Hanım nasıl davranmalı? Bu insanlarla onun savaşma tekniklerine göre savaşmak son derece yanlış olur. Ne demek istediniz burada? Şimdi hani o saldırıyor size hı hı. bir üzerinize baskı kuruyor hı hı. ve sürekli sizden çocuklarınızdan sizin annenizden babanızdan sürekli bir şüphe içinde. Şimdi benzer şeyleri siz ona yaparsanız yani daha iyi sonuçlar olmuyor. Evet. Ya yani siz böyle durumlarda sakin kalabilen açık, net. dürüst, net, şeffaf. Olabilen bir hayat sunmalısınız. Ve bazen de onunla konuşurken onu suçlamadan onun yargılanmasına da izin vermeden hani suçlan suçlanmaksızın bir iletişim kurmalısınız. Nasıl? Ben diliyle. Üzüldüğünüzü ifade edebilirsiniz. Yani gerçekten senin benimle ilgili böyle şeyler düşündüğüne inanamıyorum. Yani ben sence böyle bir kadın mıyım? Ben sence senin gözünde ben böyle bir insan mıyım gerçekten? Kendisini hani, sorgulatmaya başladınız şu evet, an zaten. Evet. Demek ki buradaki iletişim dili, şimdi bu dil tabii buradaki insanla eğer iletişimi sürdürecekseniz bu böyle. Bu böyle. Çünkü ona hani saldırı pozisyonuna geçerseniz hem o evliliği sürdüremezsiniz hem de üçüncü sayfa haberleri için bir kaynak haline gelebilir bu durum. Allah. Demek ki bu durumda hani eşinizi de başka suçlar işlemekten korumak istiyorsunuz. Hı hı. Çocuklarınız için de daha kötü senaryolar olmasın istiyorsunuz. Hı hı. Sabırla bu duruma sürekli benim az evvel söylediğim stilde yanıt veren bir tutum içinde olmalısınız. Açık, şeffaf, ya telefonunuzun şifresi olmamalı. Yani, o kadar şeffaf olmalısınız ki Evet öyle çok olmalısın. fazla sosyal medya kullanıcısı olmamalısınız. Sürekli cebinizde telefonla evet. saklı gibi ucak. Şimdi biz olmamalısınız diyoruz ama tabii bu onun hakları ama şimdi eğer bu kişilikle evli kalmayı düşünüyorsanız her şeye rağmen hı hı. demek ki uyulması gereken bir takım hani e, kurallar da var. Hı. Hani bunlara uymak son derece önemli çünkü karşı taraf her an olayı baskıya Tehdite, saldırıya dönüştürebilir. Demek ki hem kendinizi koruyacaksınız hem de madem ki evli kalmak istiyorsunuz bir tutum sergileyeceksiniz. E çocuklarınız da var. E onlara da böyle ders çalışırken içeride kavga eden yani içeride birbirlerine her şeyi söyleyen bir anne baba, e komşularınızın duyduğu tartışmalar ya bunları yaşamak istemiyorsunuz bunlardan utanıyorsunuz. Peki ne yapacaksınız o zaman? Demek ki bu kişilikle uğraşırken bu kuralları hani iyi bilmek lazım. Bir de tabii çok yayın var. Okumalılar. Yani paranoid kişilik ne? Paranoid kişilik özellikleri ne? Bu nereden kaynaklandı? Çünkü insanlar bir boş bilgisayar gibi doğarlar. Anne babaları tarafından programlanırlar. Araya sıkıştırsan. Araya... Evet. Paranoid. Evet bir kişilik nedenleri nelerdir? Genetik midir bu? Hızlıca bunu cevaplandıralım hocam. Şahane gidiyorsunuz. O kadar güzel detaylar veriyorsunuz ki hem Kadriye Hanım, Tahsin Bey için hı. hem de e, izleyenlerimiz için. Paranoid, yani bir sürü kişilik tipi var. Paranoid nasıl oluyor insan? Şimdi paranoid Sebebini? durum tabii genetikle bağlantılı mı? Bağlantılı. Evet. Ama tabii az önce söylediğim gibi insanlar bir bilgisayar gibi doğup hı hı. anne baba tarafından evet. programlanıyorlar. Tabii programcıların en ana karakteri annemiz ve babamız. Sonra tabii başka hani bizim hayatımızda çok önemli olan insanlar da çocukluk dönemimizde bu programa katılıyorlar. Şimdi gösterilmiş ki aile içindeki şiddet, aile içindeki güvensiz ortam, insanların görevlerini yerine getirmedikleri, disiplinsiz oldukları ortam, hı hı. çocuklara ikili mesajlar verilen ortamlar, anne ya da babanın, psikiyatrik yönden rahatsızlıkları, alkol, madde kullanımları, çocuklarla kurdukları duygusal ilişkilerin yetersizliği, çocukların özdeğer ve özgüven duyguları aileyle ilgili zaten. Yani bir insanın özdeğer, özgüven duygusu işte ben ne kadar para kazanıyorum, ben bindiğim araba ne, işte ne bileyim mesleğim ne yani ne kadar popülerim buna bağlı değil ki. Buna bağlı sizin çocukluğunuza mi? bağlı. Bizde naz mıydık hocam seanslarda? Ha, sizin özgüveniniz düşünce. Bence siz bir kredi çekin, bir araba alın, özgüveniniz yerine gelecek. Ne kadar kolay olurdu o, değil mi? onun tedavisi bizim için daha kolaydı kolay kolay hocam. Olurdu. Kaynaklar ya. çünkü somut. Tabii. Öbür türlüsü çok ciddi seanslar gidiyor Tabii. zamanlar gidiyor ona. Ne kadar? O ne öyle olurdu? geliyor bizim elimize. Tabii. Çünkü. Evet. Şimdi o öz değer eksikliği söz konusu olduğu zaman jüri başkaları oluyor. Evet. Şimdi başkalarının sizi ne kadar değerli gördüğüyle siz kendinizi değerli görüyorsunuz. Özgüven eksikliğiniz söz konusuysa mesleğiniz ne olursa olsun değişen durumlara uyumunuz, adaptasyonunuz bozuluyor. Demek ki değer duygularını edinme biçimimiz, özgüven duygularını edinme biçimimiz, ailemizdeki parçalanmalar. E, şimdi az evvel ne, neyden bahsettik? Bu evlilik ne yapmalı? Boşanmalar değil mi? Yani kayıplar, işte çocuk esirgeme kurumunda büyümek Birmiş zorunda tarzı. kalmak, değil e, mi? Evlatlık verilmiş sonra 18 yaşında bir şokla ailesinin aslında ya. gerçek ailesi olmadığını öğrenmiş, ardından iki tane bir ablası bir abisi olduğunu öğrenmiş. E bunlar zaten duygusal bir travma. Ne yani kadar travmatik şeyler, değil mi? Evet. Yani sanki şimdi bu Kadriye Hanım mesela şey diye düşünüyor mudur? Yani sanki hayat bana ne kadar acılar yükledi diye her düşünüyor şey mudur? Geldi diye, değil yani mi? her şey başıma geldi diye düşünüyor olabilir. Ama Yine de hayata küsmemek evet. değil mi hayatın evet mutlu edici birçok olaya da gebe olduğunu unutmamak hı hı. lazım. Ama burada da Hayriye Hanım'ın şey Kadriye Hanım'ın bir tercihi var öyle görünüyor. Evliliğini sürdürme. Evliliğini gibi. sürdürme konusunda tabi bu tercih ona ait bir tercih ve bu tercih desteklenebilir. Paranoid kişilik tedavi edilebilir. Tabi bizde bağlantılar psikiyatrla bağlantılar hı hı. yani psikologla bağlantılar tabi kurulmalı. Ve düzenli bir şekilde yardım alınmalı tabii. Böyle bir durum başka türlü düzeltilemez zaten. Hı hı. Ve amaç aslında belki burada yardıma ihtiyacı en fazla olan da Kadriye Hanım değil. Tahsin Bey. Tahsin Bey. Çünkü çok büyük Hepimiz bir irdafta hocam. Hepimiz Tahsin Bey hocam. için üzülmeliyiz aslında. Bence. Çektiği acıya baksanıza. Hiç kimseye güvenmeden. Nasıl yaşanır değil Bak, mi? Nasıl? Hayal ediyorum hocam. Yani yaşaması bile bence mucize. Bak, hiç kimseye kefalet, hiç kimseye vekalet. Hiç kimseye sağlığınızı, şey hiç kimseye bir şey emniyet etmek, hiç kimseye kariyerinizi em, yani verebilmek emniyet yani ona e, hani verebilmek, onun sizle ilgili düşüncelerine teslim etmek ya ne kadar zor. Evet. Kendinizi hiçbir şey, hiçbir duruma teslim etmiyoruz. Sürekli diken evet. üzerinde yaşadınız. Evet. Yani sürekli ayakta tetikte her an Gartlı. bir şey olacak. Sürekli gardınız. Gard. Nereden bir saldırı canım. gelecek? Değil mi? Şimdi bu tabi ne biliyor musun aynı zamanda Tuba Hanım? Ciddi bir belirsizlik. Hmm. Şimdi belirsizlik insanoğlunun e, sen de biliyorsun en zor yaşadığı durum. Şimdi paranoid durum bak ne kadar çok belirsizlik var. Şimdi hiç düşünmemesi gereken başka insanların aynı olayları yaşarken hiç düşünmemesi gereken birçok şeyi düşünmek zorunda kalıyor. Şimdi beyni bir çöplüğe dönüşmüş durumda. Ya beyin inanılmaz bir mucize. Bu kadar çok şeyi nasıl yönetebildiğini hakikaten hani inanabilmek son derece zor. Bir kere inanılmaz bir bellekleme kabiliyeti var. Nasıl yani? Çocuklukta edindiğimiz, yaşadığımız tüm olayların bugünkü hayatımıza etkileri var. Ya nasıl yani? Biz onları unuttuk halbuki. Bunları hatırlamıyoruz. Duygusal hafızamız olduğunu unutuyoruz. Duygusal hafızaya hepsi kaydediliyor. Tabii. Ve ne kadar ciddi bir... Bellekleme kabiliyetimiz var. Ben hep şey derim, insan olunu diğer canlılardan ayıran en önemli şey, mesela biz sesi en iyi duyan canlı biz değiliz, kokuyu en iyi alan canlı da biz değiliz. Ama bizim muazzam bir bellekleme kabiliyetimiz Hafızamız, var. Hafızamız değil mi? İnanılmaz. Ve tekrar şunu da söylemek lazım, güven aslında bütün canlılar için de lazım. Evet. Diğer canlılar da güven duygusuna göre davranıyorlar, değil mi? Güvendikleri durumda çok farklı davranıyorlar. E, güvendiği hayvanları, zaman insana hayvanları değil mi? Evet. Güvendikleri durum onlara güven veren birilerine iyi davranmıyorlar. Birilerine kötü davranıyorlar. Davranış geliyor ona göre davranış geliştiriyorlar Ya. Mi? Aslında insan da o anlamda. Yani, Hocam bir sürü soru var ve 10 dakikadan az sürem kalmış. Öyle mi? Biz aslında nedenlerine bahsederken evet genetik olabilir dedik bunun biyolojik faktörleri var bunun çevresel ya da travmalar yaşamamız hani evet. çok büyük aile mesela evlatlık olması Tabii. aslında Kadriye Hanım'ın da belki şüpheci olma riski vardı çünkü inandığı bir şey yıkıldı 18 evet. yıl boyunca Tabii. inşa ettiği bir şey tepe tak tak taklak oldu yani Tahsin Bey'in yaşadığı ne çocuk esirgeme kurumunda bilmiyoruz arkadaş çevresinde. Oradan ayrıldıktan sonra ne geldi başına onu bilmiyoruz. Evet. E, dolayısıyla birçok faktör var ama tedavi edilebilir olduğunu biliyoruz. Buna kendisinin önce gönüllü olması. Hani sağ gösterip sol vurarak belki farklı nedenlerle gelip farklı bir şekilde oraya yürümek. Stratejik hamleler yap, yapmak önemli dedik. Şimdi son dakikalarımızda sizden gelen soruları. Almak istiyorum ben ee, şurada önemli bir soru vardı onu kaçırmak istemiyorum çünkü evliyim dedi bir izleyenimiz ee, çok pardon bu arada sizler efendim adım adım insan hesabına yazmaya başlayın diyelim hm. ve ben isimsiz okuyacağım evlilik olduğu için hocam mahrem olarak saklamış olalım ee, diyor ki bir izleyenimiz merhaba benim eşim de böyle bir insan. Ve teşhis konulduğu halde kabullenmiyor. Ve bana yapmadığı eziyet kalmadı. Artık kızıma da aynısını yapmaya başladı. Bu konuda ne yapmam gerekiyor? İlaçlarını da içmiyor. E, adımı vermezseniz sevinir mi demiş. Hiç kimsenin vermeyeceğim bunu söylemiş olayım. Çok sabırlı bir insandım demiş aynı zamanda. E, tüm sabrımı tüketti. Şu an hiç sabrım yok. 19 yıllık evliyim, evlilik çatır diyor. Anladım. Şimdi tabii işte hani benzer bir durum da burada söz konusu. Son derece zor bir durum. Hani çaresizlik söz konusu. Çünkü bir doktorla iletişim yani bir ilişki kurmak belki bir hani şey bir umut aslında burada ama hani o ilişkinin de terk edildiği bir durum var. Fakat burada olgularımızın yaşadığı bir sorun daha var. Paranoid kişilik içinde olan bir insandan ayrılmak da kolay olmuyor. Hı hı. Yani ondan ayrılmak ayrılmayı tamamlamak tamamen yolların ayrılması o kadar kolay olmuyor. Yani onun ayrılığa razı olması ayrı bir Sorun, sıkıntı, ayrılıktan sonra da davranışlarının nasıl olacağı da ayrı bir sıkıntı. Yani buradaki paranoid fikirler devam edebilir. Yani bazen de olgularımız böyle bir tehdit algılıyor. Yani bana peki ayrılırsam acaba nasıl davranır gibi bir sıkıntı, bir korku daha var burada. Belki o da bazı seçimleri değiştiriyor. Yani beni rahat bırakmaz. Özellikle kadın bireylerin... <gülüyor> Paranoid kişilik erkekte ise eşinde böyle bir sıkıntı olduğunda ayrılmayla ilgili güçlükleri bir de bu konuda hani söz konusu. Korku oluşuyor Yani ayrılırsan bana ne yapar? Hani fikri de söz konusu. Çünkü bir başka ilişkiyi hani nasıl değerlendirecek? Hani bir başka evliliği olabilecek mi? Çocuklarla bağlantılar nasıl olacak? Ama bu vakada da artık işte kendisine, kızına... Hani kötü davranan, baskı yapan, hani sürekli onlara tehdit, baskı, yani psikolojik şiddet uygulayan bir evlilikten söz ediyoruz. Şimdi bu bir psikolojik şiddet aslında. Yani bir psikolojik şiddet altında kalmak, bunu yaşamak zorunda değilsiniz. Evet, tedaviyi denediniz, tedavi için Kabul bir takım zaten. yollar, hani aradınız. Ee, yani yine de biz yapıcı olalım burada. Hani bizim az önce söylediğimiz gibi, eğer bu evlilik Hani, yol, hani gitsin istiyorsanız sabır yüzde yüz gerekli. Şeffaflık hani son derece önemli. Bıkmadan yanıt vermek ve bizim Azer önerdiğimiz şekilde yanıtlar vermek. Ben diliyle yanıtlar vermek. Suçlayıcı olmadan yanıtlar vermek. Yargılayıcı olmadan yanıtlar vermek. Biz bunları söylerken bunun çok kolay bir durum olmadığını da biliyoruz zaten. Sizleri anlıyoruz. İş kolay değil. Ama evliliği sürdürmek eğer istiyorsanız evet burada gerçekten hani tıpla nasıl bir işbirliği içinde olunur. Hı hı. Yani burayı iyi öğrenmek, çalışmak, biraz dersinizi çalışmak, hani bu kişilikle ilgili biraz araştırmak, öğrenmek, ona nasıl yaklaşmalıyım? Hı hı. Bunu araştırmak, öğrenmek. Hı hı. Bu arada belki hakem olabilecek yakınlarınız da var. Yardım istemek. Belki ona güvenebilirler. Bazen, bazen paranoid tiplerin böyle güvendiği insanlar olabilir. Evet. Çevrenizde. Böyle aile büyükleri olabilir. Hayran olduğu ya da hani. Tabii. Ondan yardım ya. alınabilir belki. Yani böyle insanları da Hani işin içine katabilirsiniz. Hı hı. Ama şunu söyleyelim hocam parantez olarak. Lütfen eğer bu kişilikte bir e, yakınınız varsa eşiniz olabilir. Herhangi bir aile bireyi. E, sen hastasın. Tedavi olman lazım. Bunları kullanmadan evet. evliliğimizde bir sorun var. Bir yardım alalım. Neyse sıkıntım benim de vardır belki eksiklerim hatalarım. Gel birlikte bu evliliği kurtarmak için bir şey yapalım diye uzmana getirebiliriz. Son derece güzel. Evliliğimizde bir sıkıntı var. <gülüyor> Bende mi kaynaklanıyor? Ne oluyor? Nasıl oluyor? Hadi ne olursun? Ben bu evliliği sürdürmek istiyorum. Seni seviyorum sana değer veriyorum bu evliliğimizi kurtaralım evet. diliyle yaklaşabilirerek getirirseniz o paranoid kişiliği zaten her uzman şak diye görecek ve belki oradan girecek tedaviye ve ee, onun haberi bile olmayacak bilmesine gerek yok suçlamaya gerek yok çünkü zaten onların farkındalığı o anlamda yok olsa evet. ne olacak ben paranoid biriyim. Duymadım ben böyle bir diyen birini hocam. Şimdi devam ediyorum soruya hızlıca. Yine isim vermiyorum. Tuban merhaba demiş bir izleyeniz. Paranayip bir eşe sahiptim. Dört aydır ayrıyız. Aldattığımı iftira atarak, aldattığımı söyledi. Her şeyiyle suçladı beni ama tedavi hiçbir şekilde yaklaşmıyor. Aldattığımı söyleyerek bana silah çekti. Bak, Bu noktaya bizim. gelmiş hocam. Hı -hı. Ama hiçbir şekilde ne yaptığını kabul etmiyor. Ee, ne yaptın? Ne kabul ediyor, ne de tedavi demiş hocam. Şimdi o ee, silah çekme anı bile çok önemli biliyor evet musunuz? Hocam. Eğer yanlış davranırsanız burada o yanlış davranışın bir takım hani kötü sonuçlarıyla karşılaşabilirsiniz. Evet. İşte hani buradaki gibi sakin olmak, bizim hazirl anlattığımız gibi, sizin anlattığınız gibi sakin olmak. Yine burada bizim hazirl söylediğimiz gibi, sen bunları benden nasıl beklersin? Hı hı. Nasıl şeyler bunlar? Bana söylediğin şeyler. Ben bunlarla ilgili son derece üzüntülüyüm gibi yine hani biz buna halkta biraz şey diyoruz galiba alttan alma. Hani hmm. bu öfkeyi biraz hani tırmandırma yerine biraz yatıştırma hani modeli. Yani burada bu tip anlarda son derece değerli. Çünkü karşınızdaki insan paranoidse yani orada canınızdan olabilirsiniz. Bu ihtimal yok değil. Var ama tabii durumun durumunda bazı diğer paranoid spektrumdaki hastalıklarla karıştırıldığı da bir gerçek. Şimdi tanı koymak da çok önemli. Evet hocam. Yani paranoid... bahsettiğiniz bu yayının başında evet. ayrımları var. Tabii. Paranoid, şizoid. Tabii, paranoid şizofreni. Hı hı. Şimdi paranoya. Şimdi paranoya da insan daha farklı. Yani bir hezeyan var ve hiçbir şekilde değiştirilemeyen bir fikir var. Kendini çok önemli bir insan, çok önemli bir mucit, çok önemli bir din adamı, çok önemli bir politikacı, çok önemli bir insanlık için son derece değerli bir insan olarak görüyor olabilir. Evet. Yani kıskançlığı çok ciddi hezyan şeklindedir. Yani gerçekten hani bunu bizim az söylediğimiz metotlarla hani anlaşabilmek, hani konuşabilmek bile mümkün değil. Bazen de şey deriz, ya dinle ve konuyu değiştirmeye çalış. Ya o konunun dışına çıkmaya çalış. Yani dinlememezlik etme. Yani hani hani bunları dinlenmez düşünceler gibi görme. Bu düşünceler yüzünden karşı tarafı aşağılama ya da suçlama. Evet. Biraz konuyu değiştirmeye çalış o sırada. Evet. Ee, tabii silah çekme mevzusunda bence aileden de destek alınmalı. Ne olacağını evet. biliyoruz. Bir gün silah çeker bir gün o silahın ateşlenebileceği ihtimalini... Evet. Aileden ne? hatta devletten. Evet ya o Değil aileyle mi? beraber kesinlikle. Şimdi e, çok az vaktim kaldı biliyorum ama bunu okumak istiyorum. Genel olarak bu soruyu okuduktan sonra hocam kapatacağız artık. Belki bir iki dakikam kaldı. Demiş ki öyküdeki ve hocamızın anlattığı özellikler aynı benim eşim Tuğba Hanım. Ailemle görüşmüyorum eve sucu bile gelse sorun oluyor. Sürekli onu aldattığımı düşünüyor. Eşim asla psikoloğa gitmeye yanaşmadı. Merak ettiğim şey... Paranoid insanla evlilik sürdürülebilir mi? 7 yıllık evliyim bir tane de çocuğum var demiş. Allah bağışlasın. Çok fazla soru vardı ama vaktimde kısıtlı hocama toparlaması için bu soruyla beraber sözü bırakıyorum. Buyurun. Şimdi paranüt kişilik tabii şöyle söyleyeyim. Şimdi kişilik sorunları her insanda psikiyatrinin bir özelliğinden hemen burada kısaca bahsetmek lazım. Şimdi kişilik bozuklukları hani tanı aynı olur ama her insanın bunu yaşama biçimi aynı olmaz. Yani... Bazı yemekte tuz biraz fazladır, bazılarında daha fazladır. Bazı yemeklerde gerçekten tuzundan yenmez. Aynı yani aynı yemektir. O yüzden de burada bu kişilikle alakalı sorunlarda da bazen durum böyle. Yani biraz daha tabii spektrumun biraz daha kenarında olanlar var. Biraz daha şiddet tarafında olan, hani orada olanlar da var. Yani belirtiler daha şiddetli olanlar da söz konusu. Bence biraz bu durumu paylaşarak bir hekimle, yani bu durumun ne olduğunu, ne kadar şiddetli bir durum olduğunu öğrenmek. Başa çıkabilme metotları öğrenmek. Hekimin gösterebileceği yollar olabilir, yardım alabilmeyi hani becerebilmek. Yani biz şunu diyemeyiz, herhangi bir kişilik bozukluğu, yani bununla evli kalınamaz diyemeyiz. Kalınabilir, hani sabır olur çünkü birçok paranoid olgumuzun, Hani tedavi olduğunu görüyoruz. Başta niyete bağlı zaten. Yani tedavi Biz olduğunu neyse. görüyoruz, evliliklerini sürdüğünü görüyoruz, iyileştiklerini görüyoruz. Düşüncelerinden dolayı mahcup hale geldiklerini görüyoruz. Fakat burada konuyu tamamlarken hani bir sıkıntı daha söyleyeyim. Şimdi bazen paranoid kişilerle histriyonik kişiler evleniyor. Hmm. Oo. Şimdi bu ne demek? Biri kıskanılmaktan besleniyor. Tahrik ediyor. Kıskançlı, istiyonik. Koronoid evet. de. Öde, öteki de kıskanacak malzeme buluyor. Yani. Ve bazen ya bunların inanılmaz bir uyumları da oluyor. Evet. Kavga, dövüş ama sürdürüyorlar bu işi. Bu da bir ilginç bir nokta. Enteresan. Yani belki bir gün bir tartışma konusu da bu olabilir belki. hocam? Belki bir gün yine bu kişilik, e, özellikle kişilik bozukluklarına devam edeceğiz konuşmaya ama sizi ağırlamayı çok özlemişiz efendim. Tüm ekip adına teşekkür ediyorum ben geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık, güzel bilgilerinizden bizler de faydalanmış. İnşallah. Hı -hı. Ve efendim bugün de bizi aydan sürenin sonuna geldik. Adım adım insanda paranoyak kişilikle evli olmayı konuştuk. Umarım faydalı olmuşuzdur diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum efendim. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.